Elçilerin İşleri 6. Bölüm İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12’ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. ''Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz.'' Bu nedenle kardeşler aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen Havra'nın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'la çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara, Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk. Dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor. Dediler. Nasır Alı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.